Nestağfirullah, billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala rasulillah. Esselamu aleyküm saygı değerli dinleyicilerim. Dünyanın her yerinden bizleri dinleyen kıymetli kardeşlerim. Arap Yarımadası'nda Akabe adını taşıyan birçok yer vardır. Akabe biatlarının yapıldığı yer ise Mekke-i Mükerreme'de, Mescid-i Haram yaklaşık üç kilometre uzaklıkta ve Mina sınırları içerisinde yer alır. Hac sırasında büyük şeytan diye adlandırdığımız taşların olduğu yere yakın, etrafı tepelerle çevrili küçük, kuytu bir vadidir. Bugün burada Medine'li Müslümanların Resulullah aleyhissalâtu vesselâm'a biat ettiğini hatırlatmak maksadıyla inşa edilmiş Akabe Mescidi adıyla bir mescid bulunur. Biat kavramı saygıdeğer dinleyicilerim Resulullah aleyhisselam zamanında İslam'a girmenin bir sembolü olarak Allah Resulüne ve dinine bağlı kalacağına dair verilmiş bir sözü ifade eden, daha sonraki dönemlerde genellikle siyasi bir terim olarak devlet başkanının seçilmesi ve ona itaat anlamında kullanılmaya başlanmış olan bir tanımlama. Biyat, sultana itaat ve ona boyun eğmektir. Biat halifeye itaat edilmesi konusunda karşılıklı anlaşmayla işlerin ona teslim edilmesidir. Biyat, sözlü ve fiili bir anlaşma olup, kişinin kendi rızasıyla halifeye, senin halifeliğinden razı oldum demesidir. Biyat, siyasi bir akit olup, İslam ümmeti ve imam arasında, Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetine tabi olmak üzere yapılan anlaşmaya verilen attır. Bütün bu tanımlamalardan sonra, asıl konumuz olan kişiye, akabe biatlarının, Üseyd bin Hudayr'ın hayatında, nasıl bir değere sahip olduğunu canlandıralım. Bu biatlar sayesinde, Medine'nin İslamlaşması başlamakla beraber, Üseyd bin Hudayr'ın, İslam'ın önemli bir neferi olması süreci de, bu biatlar sayesinde olmuştur. Ayrıca akabe biatları, İslam'ın yeni yurdunun kapısını aralayan dönüm noktasıdır. Biyatın İslam tarihindeki ilk örneklerini teşkil eden Akabe'deki bu biyatlardan sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli zamanlarda da Müslümanlardan biyat almıştır. Bunlardan en meşhurunu biliyorsunuz. Rıdvan biyatı olarak adlandırılan Hudeybi mevkiinde ve Hudeybi anlaşmaları zamanındaki biyattır.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 Ashab-ı kiram Hazreti Osman'ın Mekke'de şehit edildiği haberini alırlar. Eğer bu haber doğruysa öldürülecek olsak bile onun intikamını alacağız diyerek Rasulullah Aleyhisselam'ın eli üzerine ellerini koyarak biat ettiler. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bir elini Hazreti Osman Radıyallahu An'ın yerine diğer elinin üzerine koymuştu. Aslında burada halkın üzerine biat ettiği el peygamberin şahsını ifade eden el değil Allah'ın elçisine ait bir eldi. Bu biat peygamber aracılığıyla bizzat Allah Subhanahu ve Taala'ya yapılan bir biattı. Özelde burada yapılan biatın genelde peygamber aleyhisselamın farklı zamanlarda aldığı biatların önemine işaret eder.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 ''Biyatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile.'' ''Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.'' Mümtehine suresinin 12. ayetinde belirtildiği üzere kadınlardan da biat almıştır. Ancak bu ayet gereği erkeklerden de biat aldığına dair çeşitli rivayetler vardır. Akabe ve biat kavramlarından kısaca bahsettikten sonra, İslam tarihinde akabe biatları olarak bilinen olaya empati yapabiliriz. Nübüvvetin 11. yılına gelindiğinde, Resulullah aleyhissalatü vesselam, Mekke'ye gelen kabilelere kendini korumalarını teklif ediyordu. Allah Resulü aleyhisselam, Akabe'deyken Hazreç kabilesinden küçük bir gruba rastladı. Onlara kim olduklarını sordu. Hazreç'ten gelen bir kafile olduklarını söylemelerinin ardından, ''Yahudilerin komşuları ve müttefikleri misiniz?'' diye sordu. Evet cevabını alınca, Rasulullah aleyhisselam onlara, ''Oturmaz mısınız? Sizinle biraz konuşalım.'' diye rica etti. Onlar da kabul ederek Rasulullah aleyhisselamla birlikte oturdular. Resulullah aleyhisselam onları Allah'ın birliğine iman etmeye davet ederek onları İslam'ı anlattı ve biraz da Kur'an okudu. Bu davet üzerine kafiledeki insanlar birbirlerine bakarak dikkat edin. Vallahi bu Yahudilerin size geleceğini haber verdiği ve kendisiyle sizi tehdit ettikleri peygamber olsa gerek. Sakın Yahudiler ona inanmak ve tabi olmakta sizi geçmesinler dediler ve Resulullah aleyhisselamın davetini kabul ettiler. Medine'de kabirler arasındaki düşmanlığı da hatırlatarak, belki Allah onları senin sayende bir araya getirir diyerek, gelecek hac mevsiminde tekrar buluşmak üzere ayrıldılar. Bu altı kişilik grubun diğerlerinden farkı neydi ki, Allah Resûlü'nün bu teklifine sempatiyle yaklaşarak teklifini kabul ettiler şeklindeki soruya şöyle cevap verilebilir. Onlar Rasulullah Aleyhisselamın büyük annesinin kabilesi olan Hazreç kabilesindendi ve Peygamberimiz küçükken annesiyle beraber onları ziyarete gelerek beni Neccar kuyusunda yüzmeyi öğrenmişti. Ayrıca Rasulullah'ın amcası Abbas da ticaret için Suriye'ye her gidiş dönüşünde onlara uğrardı. Bundan başka, Rasulullah Aleyhisselam'ın dedesi Abdülmuttalib bile onun amcası Nevfel arasında Mekke'de çıkan kavga sırasında Hazretçiler Abdülmuttalibe yardıma gelmişlerdi. Muhtemelen şimdi de Hazretçiler yeğenleri Efsilere karşı Resulullah Aleyhisselam'ın kabilesinin yardımını umuyorlardı. Bunun dışında aslında Medine halkı rivayetlerden de anlaşılacağı üzere İslam'ı kabule hazırdı. Çünkü Medine'deki Yahudilerden peygamberlikle ilgili birçok bilgiyi öğrenmişlerdi. Medineli putperest Araplar her zaman Yahudiler tarafından küçümsenir ve başlayan münakaşalarda beklenen peygamberin gelmesi üzerine Yahudilerin ona tabi olacaklarını ve putperestlere saldıracaklarını iddia ederlerdi. Bu durumun Medineli grup üzerindeki psikolojik etkisi de onların İslam'ı kabul etmesinde etkili olmuştur. Ayrıca son savaşta kabilelerin önde gelen müşrik liderlerinin çoğu da ölmüştü. Bundan dolayı İslami hareket rahatlamıştı. Onlar hayatta olsalardı belki de bu daveti kabul etmeyeceklerdi. Biraz önce de arz edildiği gibi Medinelilerle daha önce de bazı temaslar olmuşsa da netice alınamamıştı. Şimdi böyle bir kabul cevabının gelmesi öyle görünüyor ki Medine halkının artık savaşlardan bıktığının ve bir çıkış yolu aradıklarının onu da İslam'da bulduklarının göstergesiydi. Nedeni her ne olursa olsun, Resulullah aleyhisselamın çabası sonuç vermiş ve Allah'ın dini için yeni bir umut ışığı belirmişti. Akabe'de İslam'ı kabul eden bu altı kişilik Medine'li grup şu kimselerdi. Ebu Ümame, Esad bin Zürare. İkincisi, Af bin Haris bin Rifa. Üçüncüsü, Rafi bin Malik. Dördüncüsü, Kutbe bin Amir bin Hadide. Beşincisi Ukbe bin Amir bin Nabi ve altıncısı Cabir bin Abdillah bin Ri'ab. Saygıdeğer dinleyicilerim, bu isimlerini arz ettiğim altı sahabe, İslam'ı Medine'de yayacak kişilerin öncüleri olmuşlardı. وَالسَّبِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ vel Ansar diye ayetlerde işaret edilen seçkin ilklerdendiler. Bu kişiler, İlk buluşmadaki anlaşma gereği, bir yıl sonra aynı yerde buluştular. Birinci akabe Biyatına katılanlar, beşi geçen yıl gelenlerden, ki Cabir bin Riyab bu yıl gelmemişti, yedisi ise yeni Müslüman olup, toplam on iki kişiden oluşuyordu. Bu yedi kişinin isimleri şöyleydi. Muaziz el-Haris bin Rifa Zekvan bin Abdikays, 3. Ubade bin Samit, 4. Yezid bin Saalebe, 5. Abbas bin Ubade bin Nadile, 6. Ebu Heysem bin Teyyihan ve 7. Üveyn bin Said'e. Bu her mübarek zatın hayatını saatlerce, haftalarca, uzun uzun konuşmak gerekir. Burada dikkat çekici bir durum var ki, o da bu saydığımız yedi kişiden Ebu Heysem bin Teyyaham ile Üveyn bin Said'e Evs kabilesindendi. Oysa biraz önce arz ettiğim gibi, Akabe'de İslam'ı ilk kabul edenler Hazreç kabilesine mensuptu. İlk başta normal gibi algılanabilecek bu durum aslında Evs ile Hazreç arasındaki bitmek bilmeyen savaşı düşündüğümüzde hiç de kolay bir iş değildi. Aralarında öyle bir rekabet vardı ki, belki de Evs kabilesi, Medine'de ilk müslümanların hazreçten olması nedeniyle bile bu dine girmeyebilirlerdi. Ama Allah'ın lütfu iledir ki, subhanahu ve teâlâ, Evs kabilesi de bu çağrıya kulaklarını tıkamadı. Elbette onlar da yıllarca süren savaşlardan bıkmış durumdaydılar. Rasulullah Aleyhisselam'ın burada insanlardan aldığı biata, Kur'an'ın kadınlardan alınmasını istediği biata benzemesinden dolayı beyatun nisa denilmiş. Biatın böyle adlandırılmasının bir nedeni de savaşmanın biatta yer almamasıydı. Burada Rasulullah Aleyhisselam Müslümanlardan Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukları öldürmemek iftira atmamak, yalan söylememek, iyiliği emrettiği sürece de kendisine yani Rasulullah'a karşı çıkmamak üzere biat almıştı. Bu biat sözleri Mümtehine suresinin 12. ayetindeki biatın sözlerine çok benziyor. Hatırlayalım mı tekrardan? Hem biz de o empati içerisinde ruhen ve zihnen oradaki biatı gönlümüzde tazeleyelim olmaz mı?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 iyi bir işte sana karşı gelmemeleri hususunda, sana biat etmeye geldikleri zaman, biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aldığı biatın üzerine devamla Allah Resulü, bu biatınız üzere kalırsanız size cennet vardır. Fakat biatınızdan dönerseniz dünyadayken cezasını çekersiniz ve çektiğiniz ceza işlediğinizin kefareti olur. Eğer yaptığınızı gizlerseniz işiniz Allah'a kalmıştır. O dilerse azap eder, dilerse bağışlar buyurdu. Bu viyatın ardından Rasulullah aleyhisselam, İslam'ın Medine'de yayılıp yerleşmesini sağlamak için, Mus'ab bin Umeyr'i gönderdi. Kendisi İslam tarihinin ilk öğretmeni olarak kabul edilir. Onun samimi çalışması ve gayretiyle, İslam Medine'de hızlı yayıldı. Öyle ki, gelecek yıl yapılacak olan buluşmaya, aralarında kadınların da bulunduğu yetmişten fazla kişi katılacaktı. Onun sayesinde, Müslümanlardan biri de, Üseit bin Hudayr olmuştu. Saygıdeğer dostlar, Üseit bin Hudayr radiyallahu an, Resulullah Aleyhisselam'ın birinci akabe sonra Medine'de İslam'ı öğretmek için görevlendirdiği Mus'ab bin Umeyr'in vasıtasıyla Müslüman olmuştu. İbn Sa'd'ın rivayetine göre Sa'd bin Muaz ile aynı gün İslam'a girmekle birlikte Üseit bin Hudayr Sa'd bin Muaz'dan önce Müslüman olmuştu. Musab bin Umeyir Medine'de Esat bin Zürare'nin evinde kalıyordu. Esat bin Zürare Akabe'de İslam'ı ilk kabul edenlerdendi. Kaynakların genelinde anlatıldığı şekliyle Hazreti Uset bin Hudayr radıyallahu anın İslam'ı kabul edişi şöyle olmuştur. Haydi empatiye odaklanın şimdi. Hazreti Esat bin Zürare bir gün Hazreti Musab bin Umeyir radıyallahu anı yanına alarak Abdüleşhel oğullarıyla Zafer oğullarının evlerine doğru götürdü. Hazreti Esad bin Zürare, Hazreti Sa'd bin Muaz'ın halasının oğluydu. Esad bin Zürare radıyallahu anh ile Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Zafer oğullarının bahçelerinden birine girdiler. Sa'd bin Muaz ile Usayd bin Hudayir o zaman Abdüleşhel oğulları kabilelerinin seyitleri, ulu kişileri olup Bunlar Esad bin Zürare'nin Mus'ab bin Ümeyr'i oraya getirdiğini ve başına bazı kimselerin toplandığını işitince Sa'd bin Muaz, Üseyd bin Hudayr'a zayıflarımızın inançlarını bozmak için mahallemize gelen şu adamların yanına gitti, kendilerini azarla ve mahallemize gelmekten men et. Bilirsin ki Esad bin Zürare benim akrabam olmasaydı bu işi kendim yapardım. ''O halamın oğlu olduğu için bunu yapmak istemedim.'' dedi. Bunun üzerine Üsaid bin Hudayr hemen kızgın ve öfke haliyle kısa mızrağını da alıp onlara doğru ilerledi. Hazreti Esad bin Zürare onu görünce Mus'aba yaklaştı. Hz. Mus'ab bin Ümeyre, ''Şu yanına gelen kavminin seyidi, ulu kişisidir.'' Liderlerindendir dedi. Hz. Musab bin Ümeyr, Oturursa, Kendisiyle konuşurum dedi. Üset bin Hudayr, Söverek, sayarak, öfkeyle gelip, Tepelerine dikildi ve, Sizi bize getiren nedir? Zayıflarımızın inançlarını mı bozacaksınız? Sen, Şu yabancı, Kovulmuş adama, Zayıflarımızın inançlarını batır ile bozmak ve onları ona davet etmek için mi getirdin? Senin çevremizde bundan sonra bir daha böyle bir şey yaptığını görmeyeyim. Eğer hayatınızı seviyorsanız hemen yanımızdan ayrılın dedi. Hazreti Mus'ab bin Umehir radıyallahu an ona biraz oturup söyleyeceklerimi dinlesen beğenirsen kabul edersin. ''Beğenmezsen, hoşuna gitmezse, dinlemekten yüz çevirirsin, olmaz mı?'' dedi. Üsel bin Hudayr sakinleşti, durulaştı, ''Yerinde bir söz söyledin'' dedikten sonra, mızırhane yere saplayıp onlarla oturdu. Bunun üzerine Hz. Musab bin Ümeyr, İslamiyet üzerine bir konuşma yaptı ve ona vazgeçilmez formülü, şifayı yani Kur'an-ı Kerim'den ayetleri sundu Üsayd bin Hudayr Hz. Musab bin Umeyr'in sözlerini ve Kur'an-ı Kerim'i dinlediği zaman Hz. Esad bin Zürare ile Hazreti Musab bin Umeyr radıyallahu anhuma vallahi o daha konuşmadan önce kendisinin yüzünde İslam'ın nurunun parladığını ve yumuşadığını anladık demişlerdi Müsaid bin Hudayr, Kur'an-ı Kerim hakkında, ''Bu ne kadar güzel söz, ne kadar yüce söz, siz bu dine girmek istediğiniz zaman ne yaparsınız?'' dedi. Esad bin Zürare ile Mus'ab bin Ümeyr, ''Şehadet getirirsin'' dediler. Ve o da şehadet getirerek İslam'a dahil oldu. ''Elhamdülillah, el-lezi hedâne lihâza, وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدَيْ levlan دَنْ Bizleri hidayet ve İslam ile şereflendiren Allah'a hamdolsun. O bize bu nimeti bahşetmeseydi, biz bunu hak edecek ne yapabilirdik? Mus'ab bin Ümeyr'in gayretiyle İslam Medine'de hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştı saygıdeğer dinleyicilerim. Özellikle de Evs kabilesinin iki önemli reisi olan Üseyd bin Hudayr ve Ardından da saat bin Muaz'ın Müslüman olmalarıyla kabilenin tamamı İslam'ı seçti. Artık Medine'de önemli sayıda bir Müslüman kitle oluştu. Nübüvvetin 13. senesi 622 yılının hac mevsiminde Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı Medine'ye davet etmeye karar veren ikisi hanım, 75 Medine'li Asıl niyetlerini gizli tutarak hac için Mekke'ye giden müşrik Medine'lilerle birlikte yola çıktılar. Mekke'ye varınca Rasulullah aleyhisselam ile gizlice haberleşerek hac vazifesinin ifasından sonra bir gece akabe'de buluşmaya kararlaştırdılar. O gece akabe'ye herkesten önce gelen Rasulullah aleyhisselamın yanında sadece amcası Abbas bin Abdurrahman Talip vardı. Abbas bir konuşma yaparak, yeğeni Muhammed'in kendi kabilesi arasında şerefli bir yeri bulunduğunu, ona inananların bağlılıklarından dolayı, inanmayanların da aynı soydan oldukları için onu korumayı bir vazife bildiklerini, buna rağmen kendisinin Medinelilerin davetini kabul ederek oraya hicret etme arzusunda olduğunu söyledi. Muhammed'i memleketlerine götürdükleri zaman başlarına çeşitli sıkıntılar gelebileceğine, bütün Arap kabirilerinin kendilerine düşman olabileceğine dikkatlerini çekti. Böyle bir durumda onu düşmanlarına teslim edeceklerse bu işten şimdi vazgeçmelerinin daha iyi olacağını ifade etti. Medineliler söylenenleri kabul ettiler ve Resulullah aleyhisselama istediği şartlarda biata hazır olduklarını belirttiler. Bunun üzerine Resûlullah aleyhisselam bir konuşma yaptı. Kur'an okudu. Onları İslam'a daha kuvvetle bağlanmaya teşvik etti. Hicret ettiği takdirde kendisini, canlarını, mallarını, çocuklarını ve ailelerini korudukları gibi koruyacaklarına, rahat günlerinde olduğu gibi, sıkıntılı günlerinde de ona itaat edeceklerine, bollukta da, Darlıkta da gerekli mali yardımlar yapacaklarına, İyiliğe emredip kötülüğe engel olacaklarına, Hiç kimseden çekinmeden hak üzere bulunacaklarına yemin edip biat etmeye davet etti. Orada bulunan Medenililerin hepsi bu şartlarda ona biat ettiler. Bundan sonra Resulullah aleyhisselamın emri üzerine, Resûlullah Aleyhisselam'la aralarındaki irtibatı sağlayacak 12 temsilci, yani nakip seçtiler. Bu anlaşmaya da ikinci akabe denildi. İkinci akabe savaşla ilgili hususları ihtiva ettiği için, beyat Harp adıyla da anılmıştı. Bu anlaşmadan sonra, Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam, ashabına Medine'ye hicret etmeleri için izin verdi. Aynı el içinde, kendisi de Hazreti Ebubekir radıyallahu anla beraber hicret etti. Böylece İslam tarihinde de, insanlık tarihinde de yeni bir dönem başladı. Medine dönemi. O geceyi daha teferruatlarıyla anlatan pek çok rivayet vardır. Bunlardan birinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile Medineliler arasında şöyle bir konuşma olduğu geçer. Haydi şimdi o ana Ruhen ve aklen yolculuk yapalım. Hocam evdeyim, hocam işteyim, hocam arabadayım, fark etmez. Zihninizin ve bedeninizin meşgul olduğu iş ayrı, gönlünüzü odakladığınız hadisi ayrı. Haydi bakalım. Cabir bin Abdullah'a kulak veriyoruz. Şöyle diyor. Biz Akabe'de toplandıktan sonra, Ya Resulallah, biz ne hakkında sana biat edeceğiz, dedik. Resulullah Aleyhisselam dedi ki, hem benim hem de sizlerin ruhlarına işlesin diye, o haleti ruhiye içerisinde, sükunetle dinliyorum, arz ediyorum, umuyorum ki dinliyorsunuz. İyi ya da kötü, her vaziyette, emirlerimi dinleyeceğinize, emirlerime itaat edeceğinize, ister varlıklı, ister, ister, sıkıntılı halinizde olsun mallarınızı harcayacağınıza iyilik için çalışacağınıza herkesi kötülükten men edeceğinize Allah ile ilgili olarak her zaman doğruyu söyleyeceğinize sizi kınayan veya size karşı gelenlerden korkmayacağınıza ve ben size geldiğim zaman beni kendi aileniz gibi koruyacağınıza dair biyat edeceksiniz bunun mükafatı olarak da siz cennete gideceksiniz burada parantez açıyor ve diyorum ki fedake ebive ummi ve nefsi ya resulallah semi'tu ve ata anam babam canım sana feda olsun İşittim, itaat ettim ya Rasulullah. Bundan sonra biz kalkıp Resulullah Aleyhisselam'a yaklaştık ve elini grubumuzun en genci olan Esad bin Zürare kendi eline alarak Durun ey Yesripliler! Biz kendisinin Allah'ın Resûlü olduğunu bilerek develerimizi koşturduk ve kendisine geldik. Bugün kendisini yanımıza almak, bütün Arapların düşmanlığını kazanmaktır. Bunun neticesinde kılıçlar kanlarınızı emecektir. Yani diğer topluluklar size karşı savaşabileceklerdir. Onun için bütün bunlara dayanabileceğinizi düşünüyorsanız, Allah'ın elçisinin elini tutun. Allah size bunun mükafatını verecektir. Fakat, eğer siz canınızdan korkuyorsanız, şimdiden bu işten vazgeçin. Ve açıkça olumsuz cevabınızı verin. Zira eğer verecekseniz şu anda olumsuz cevap vermeniz, Allah katında daha makbul sayılacaktır. Bunun üzerine orada bulunanlar, Ey Esad! Önümüzden çekil. Allah'a yemin ederiz ki, biz ne bu biattan vazgeçeceğiz, ne de elimizi Allah'ın elçisinin elinden çekeceğiz, dediler. Bundan sonra, bütün oradaki hazır olan Medineliler, Allah'ın Resulü, aleyhissalatü vesselama biat ettiler. Resulullah aleyhisselam, o gece biat edenlerin arasından on iki nakip, yani temsilci seçmişti. Bunlardan biri de, El Kamil la bilinen ve kavminin ileri gelenlerinden Üseit bin Khudayir radıyallahu andı. Bu nakiplerle ilgili Peygamber aleyhisselamın şöyle dediği rivayet edilir: Siz aranızdan on iki kişi seçiniz ki benim yanında her hususta kabilelerinin temsilcileri olsunlar. Hazreti Musa da İsrailoğulları için on iki reis seçmişti. ''Nasıl ki havariler kabilelerinden sorumlu oldularsa, siz de kabilelerinizden bana karşı sorumlu olacaksınız. Ben de Müslümanlar üzerine kefilim.'' buyurdu. Bu temsilcilerin nasıl seçildiğine dair herhangi bir bilgimiz yok. Bununla birlikte İbni Sakir eserinde Malik'ten şöyle bir rivayet nakleder. Üseyd bin Hudayr radıyallahu an nakiplerden biriydi. Nakipler, 70 kişilik ensar arasından seçilmiş, 12 kişiydi. Malik bin Enes, devamla şöyle diyor. Ensardan yaşlı bir adam bana şöyle anlattı. Hz. Cebrail aleyhisselam ve bütün melekler, nakip seçilmesi için, Üseyd'e işaret ediyordu. Malik bin Enes, ''Nasıl olur da her kabileden iki adam, bazı kabilelerden de bir adam geldi'' derken, bu yaşlı adam bana, Cebrail'in Akabe'deki biat gününü onlara işaret ettiğini söyledi. Bu rivayet, ikinci akaba biatında seçilen on iki kişinin önemini ve değerini anlatmak için yapılan bir benzetme. Yani bu ifadeden rivayetin ilk bölümü de dikkate alındığında şöyle bir anlam çıkarılabilir. Başta Üseyid bin Hudayr radıyallahu an olmak üzere 12 kişilik temsilciler grubu kabirleri arasında bu işi yapabilecek en liyakatli, en ehil kimselerdi ki sanki melekler bile onlara meyletmişlerdi. Zaten böyle olmasaydı Resulullah Aleyhisselam'ın onların temsilciliklerini kabul etmesi de düşünülemezdi. Bu kişiler sayesinde Medine'de Rasulullah Aleyhisselam gelmeden önce oluşturulacak sistemin altyapısı hazırlanmış olacaktı. Ayrıca ikinci Akabe biyatından sonra Müslümanlara hicret izni verilmişti. Muhtemelen muhacirlerin Medine'de yerleştirilmeleriyle de bu nakipler meşgul olacaklardı. Bu anlamda, Rasulullah Aleyhisselam'ın daha göç etmeden temelleri atılacak olan ilk İslam devleti için şehri hazırlamaya çalıştığını, daha da önemlisi, Müslüman halkı bir teşkilat altında toplama girişiminde bulunduğunu ve bunu da başardığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Saygıdeğer dinleyicilerim, Usaid bin Hudayr 1. Akabe sonra, Hazreti Musab bin vasıtasıyla Müslümanlığı kabul ederek, İslam'ın bir davetçisi oldu. Bundan sonra Allah'ın adını yüceltmek gibi, büyük bir dava uğrunda gayret sarf edecekti. Allah Resulü Aleyhisselam'ın, İnsanlar, aynen altın ve gümüş madenlerine benzerler. Cahiliyede hayırlı olanlar, İslam'a girip onda derinleştiklerinde, Yine en hayırlılardırlar hadisindeki ifadeler Üseyd'de en güzel şekilde görünmekteydi. Radiyallahu an. Üseyd bin Hudayr ikinci Akabe kabilesinin temsilcisi olmuştu. Böylece o artık kabilesinin işlerinden Resulullah Aleyhissalama karşı sorumlu olmuştu. Hamidullah'ın ifadesiyle bu temsilciler, nakipler henüz Medine'de siyasi bir insan topluluğu olmadığı sırada Müslüman halkın işlerini görmek üzere görevlendirilmişlerdi. Resulullah Aleyhisselam Mekke'den hicret etmeden önce yapılan bu nakip görevlendirilmeleri bir anlamda her bir nakibin vali gibi olduğunu düşündürmekte. Bu uygulama ilerleyen yıllarda da devam etti. Yeni kabireler İslam'ı kabul ettikçe Allah Resulü aleyhisselam kendi nakibi olarak aralarından bir başkan tayin ediyordu. Bu nakiplerin kabile mehcid’inin imamlığını yapmak, kabile mensupları arasında çıkan ihtilafları giderip hakemlik yapmak, askeri bir sefer esnasında kendi kabilesinin teşkil ettiği birlikleri kumandanlık etmek gibi yetkileri bulunuyordu. Ayrıca, bu temsilciler, ileride ortaya çıkan vergi toplanması ya da bir diyet ödenmesi gibi durumlarda tahsildarın irtibata geçeceği kimselerdi. Yani bu temsilciler, kendi kabilesinin idari amiri ve gerek kendi adına, gerekse bütün kabile mensupları adına biat ettiği devlet başkanının nakibi olmuş oluyorlardı. İşte Üseyd bin Hudayr radıyallahu an henüz kısa denilebilecek bir süre önce İslam'ı kabul etmesine rağmen böyle önemli bir göreve getirilmişti. Nakiplik görevi Üseyd'in İslam'daki ilk önemli göreviydi. Biraz önce de arz ettiğim gibi Üseyd bin Hudayr Mus'ab bin Umer vasıtasıyla Müslüman olmuştu. Aynı tarihi kaynaklar Üseyd'in Müslüman olmasını anlattıkları olayın devamında Medine'nin büyüğü, Saad bin Muaz'ın da Müslüman olduğunu anlatarak bu iki şahsın İslam'a girmesiyle bütün kabilenin İslam'ı kabul ettiğini aktarırlar. Üseyid radıyallahu an İslam'ı kabul ettikten sonra Hazreti Musa şöyle dedi: "Arkamda bir adam var ki eğer o size tabi olursa kabilemden hiçbir kimse ona muhalefet etmez. Ondan geri durmaz. O Saad bin Muaz'dır." Ben şimdi onu size göndereceğim demişti. Mızrağını alıp Sa'd bin Muaz'ın ve kavmenin yanına dönmüştü. Onlar bir araya toplanmış oturuyorlardı. Üseyd bin Hudayr gelirken Sa'd bin Muaz ona bakınca Allah'a yemin ederim ki Üseyd yanımızdan gidişinden başka bir yüzde geldi size et dedi. Üseyd bin Hudayr toplantı yerinde durunca Sa'd bin Muaz ona ne yaptın diye sordu. Üseyd bin Hudayr, O iki adamla konuştum. Vallahi ben onlarda bir sakınca görmedim. Bununla birlikte kendilerini böyle yapmaktan men ettim. Onlarda biz senin istediğini yaparız dediler. Bana haber verildiğine göre, Hariseoğulları Esad bin Zürare'yi, ''Senin halanın oğlu olduğunu bildikleri halde, sana verdikleri sözü bozup, hakaret için öldüreceklermiş.'' dedi. Sa'd bin Muaz, Harise oğulların adı anılınca, kızgın bir halde, hemen kalkıp eline aldı ve, ''Vallahi sen de beni tatmin edecek bir şey göremedim.'' dedikten sonra, Esad bin Zürare ile Mus'ab bin Ümeyr'in yanına doğru ilerledi. Esad bin Zürare, Mus'ab bin Ümeyr'e, ''Ey Mus'ab, vallahi sana, Gerisindeki kavminin seyyidi, ulu kişisi geliyor ki, kendisi sana tabi olursa, onlardan iki kişi bile sana muhalefet etmez dedi. Sa'd bin Muaz, Esad bin Zürare ile Mus'ab bin Ümeyr'i sakin ve telaşsız görünce, Üset bin Hudayr'ın onların söylediklerini kendisine dinletmek istediğini anladı. Ağır ifadelerle, üzerlerine doğru gelerek Esad bin Zürare'ye, Ey bu İmame! Vallahi seninle aramızda akrabalık olmasaydı, bu adamı benden kurtaramazdın. Siz bizim hoşlanmadığımız şeyi, evlerimizin içine mi sokacaksınız? Sen şu yabancı, kovulmuş adamı evlerimize, zayıflarımızın inançlarını, batıl şeylerle bozmak ve, onları ona davet etmek için mi getirdin? Sizin çevremizde, Bundan sonra bir daha böyle şeyler yaptığınızı görmeyeyim diyerek çıkıştı. Bunun üzerine Mus'ab bin Umeyr, Önce bir dinlesen dostum dedi. Hoşuna gitmezse dinlemezsin, yüz çevirirsin, kabul etmezsin dedi. Sahb-i Muaz'ın da öfkesi bir anda sakinliğe değişti. Doğru bir söz söyledin. Yerinde uygun bir söz. Ve sonra mızrağını yere saplayıp oturunca, Muz'ab-i Nümeyr ona da İslamiyet'i anlattı. Ve Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu. Okuduğu ayet, Zuhru Suresi birle sekizinci 8. ayetlerdi. Hani bu hadiseleri önceden de arz ettim gibi, sanki oradaymış empatisi ya da rabıtasıyla, ruhen ve zihnen gözümüzde canlandırarak, değerlendirelim, dinleyelim. Böylece daha iyi orada oluruz demiştim ya. Şimdi Musab bin Umeyr'in yanındayız. Yanımızda Esad bin Zürare var. Saad bin Muaz gelmiş. Öfkeyle Musab bin Umeyr'u sakince yanına oturtmuş ve Zuhru Suresini okuyor. Biz de dinliyoruz. Neden? Çünkü kafir olan ve Öfkeli olan bir düşmanı sözleriyle İslam ile şeref kılacak ayetleri şimdi dinleyeceğiz. Ve biz bu ayetleri görüyoruz, hatimlerde okuyoruz, medislerimizde sohbetlerimizde değerlendiriyoruz. Kalbi küfürle kapkarı olmuş olan bir kimseyi İslam ile şereflendirip bugün dahi ucu asla ulaşamayacağımız muhteşem bir sahabe konumuna yücelten bu ayetlerin muhteşem mesajı bizim gönlümüze dokunuyor mu dokunmuyor mu evuzu billahi mineşşeytanirracim hamimi ve kitabil mubin inne cealnahu kur'anan arabiyyel le'allekum <sizm> ta'kileun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 فاهلكنا اشد منهم بطشاً ومضى مثل الاولين ve başlayan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Âmîm. Apaçık kitaba yemin olsun ki, anlayıp düşünmeniz için onu Arapça bir Kur'an kıldık. O katımızda bulunan ana kitapta, levh-i mahfuzda mevcut, yüce ve hikmetlerle dolu bir kitaptır. Siz haddi aşan kimseler oldunuz diye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 Dünyanın her yerinden şu anda ruhuyla, gözüyle, gönlüyle sohbetimize teşrif eden değerli kardeşlerim. Şu okuduğum Zuhru Suresinin 1 ile 8. ayetlerin arası, biraz önce kendilerine meydan okumak için gelmiş olan öfkeli saat bin Muaz'ı derinden derine sarsmıştı. Rabbim bizim gönüllerimizde hak ile sarsın, batılı devirsin, nuru ihyesin. Saad bin Muaz dedi ki ben şimdiye kadar hiç bilmediğim bir şeyi dinledim ve siz bu dine girdiğiniz Müslüman olduğunuz zaman ne yaparsınız diye sordu Esad bin Zürare ile Musab bin de temizlenmek, gusletmek elbiselerini temizlemek şahadet getirmek ve iki rekat namaz kılmak şeklinde izah ettiler Saad bin Muaz Şehadet getirdi ve İslam'a girdi. Mızrağını alıp yanında Üseyt bin Khudayir'de bulunduğu halde kavminin toplantı yerine doğru gitti. Kavmi onu gelirken görünce birbirlerine, Vallahi saat yanımızdan gidişinden başka bir yüzle döndü size dediler. Evet, farklı bir saat olarak gitti, bambaşka bir saat olarak döndü. Saat bin Muaz. Radiyallahu an onların yanına gelince "Ey Abdüleşheloları, beni nasıl bilirsiniz?" diye sordu. Abdüleşheloları "Sen bizim seyidimizsin, ulu kişimiz ve görüşçe en üstünümüz, yönetici olarak da en uğurlumuzsun." dediler. Bunun üzerine Hazreti Sa'd bin Maaz "Siz ''Allah'a ve Resulüne iman edinceye kadar sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun.'' dedi. Esad bin Zürare ile Musab bin Umeyr, ''Vallahi akşama kadar Abdüleşel oğulları mahallesinde erkek, kadın, Müslüman olmayan kimse kalmadı.'' demişlerdi. Rivayetten de anlaşılacağı üzere Üseyd, Sa'd bin Muaz'ın İslam'a girmesinde birinci derecede etkili olmuştu. Hazreti Sa'd'ın kavmi nezdindeki değerini çok iyi bilen Üseyd bin Hudayr, bir plan yaparak Sa'd'ı Mus'ab bin Ümer'in yanına gönderdi. Sa'd'ın Müslüman olmasıyla da bütün Abdüleşhel oğulları İslam'ı kabul etti. Bu durumda Sa'd bin Muaz'ın Abdüleşhel oğullarının İslam'a girmesinde, birinci derecede etkili olduğu düşünülse de Hüseyyid bin Hudayr, kabilenin Müslüman olmasında başrolü oynamıştır demek daha doğru olabilir. Buradan şunu söyleyebiliriz. Hüseyyid bin Hudayr radıyallahu anh, kavminden İslam'a ilk girenlerden biri olmakla kalmamış, aynı zamanda kavminin hidayete ermesinde en büyük etkiye sahip olmuştur. Bu durumu Resulullah Aleyhisselam'ın Hazreti Ali'ye söylediği şu söz ile beraber düşündüğümüzde konunun önemini daha iyi anlamış olacağız. Ya Ali diyordu Buhari'nin cihat bölümünün 142 nolu hadisi. Dikkat ediniz. İmam Buhari rahimullah bu hadisi cihat bölümünde nakletmiş. Ya Ali bir kimsenin senin vasıtanla, vesilenle hidayete ermesi, senin için en kıymetli dünya nimeti olan kızıl develere sahip olmandan daha hayırlıdır. Hz. Mus'ab bin Umeyr'in yumuşak ve kibar tutumu, Hz. Üset bin Hudayr'ın İslam'a girmesinde önemli bir rol oynamıştı değerli dostlar. Bu nedenle, Hazreti Sa'd bin Muaz'ı da onun yanına gönderen, Hüseyd bin Hudayr, Sa'd bin Muaz'ın da İslam'a girmesine vesile olmuştu. Bu iki önemli kişinin tesiriyle, Evs ve Hazreç kabilelerinde hemen hemen Müslüman olmayan kimse kalmamıştı. Mus'ab bin Ümeyr, radıyallahu an, Medine'deki bu gelişmeleri Resulullah aleyhisselama bildirdi. Allah Resulü aleyhisselam ve Mekke'deki Müslümanlar, bu habere o kadar çok sevindiler ki, Senetül İbtihac, Sevinç Yılı denildi. Hiç şüphesiz, bu yılın bu şekilde adlandırılmasında, Üseyd bin Hudayr'ın rolü büyük olmuştur. Rasulullah aleyhissalâtu Vesselam 622 yılında, Mekke'den Medine'ye göçüyle, tamamlanan hicretten sonra, İslam'ın Medine dönemi başlamış olmuştu. İslam devletinin temellerinin atıldığı bu dönemde birçok önemli sosyal ve siyasal olaylar olmuştu. Arap kabilecilik anlayışını göz önünde bulundurduğumuzda kabilesinin temsilcisi ve liderlerinden biri olan Üseyd bin Hudayr'ın bu sosyal ve siyasi olaylarda başrol oynayanlardan biri olduğu muhakkaktır. Rasulullah Aleyhisselam Mekke’deki İslam'a karşı sert tutumu kırıp, insanları yeni dinin etrafında toplayamayacağını anladığında başka bir yer arama gayretinde olmuştu. Onun bu çağrısına cevap Medine’den gelmişti. Rasullah Aleyhisselam Medine’ye gelmeden önce buraya kabile temsilcileri nakipleri atamış ve Mekke’nin aksine burada bir İslam toplumu meydana getirmişti. Ancak bu toplumun hem kendi aralarındaki hem de diğer toplumlarla, gruplarla ilişkilerini düzenleyecek bir takım uygulamalara ihtiyaç vardı. Bu amaçla Resulullah Aleyhisselam mescit inşa edilmesi, kardeşliğin tesis edilmesi işte buna muahat diyoruz ve Medine Sözleşmesi İslam'ın ilk anayasası diyebileceğimiz Medine vesikası gibi toplumsal hayatı düzenleyen bir takım icraatlarda bulunmuştu. Bu icraatlar mustakil birer inceleme konusu olduğu için bu kadar detaya girmeye gerek yok. Önceki sohbetlerde vermiştik. Gelecek sohbetlerde gerekirse tekrardan gündeme alırız. Ancak bunlardan şu anki konumuzu ilgilendiren muahhat konusuna değinmemiz gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam Evlerini, mallarını, doğup büyüdükleri vatanlarını terk edip Medine'ye gelmek zorunda kalan Mekkeli Müslümanlarla ev sahibi konumundaki Medine'li Müslümanları kardeş ilan etmişti. Bir tarafta sahip oldukları her şeyi Allah'ın dini için Mekke'de bırakan muhacirler, diğer tarafta ise bunlara kucak açan Medine'li en mübarek ensar vardı. Kaldı ki Ensar'ın çoğu da bizzat kendileri ihtiyaç içerisindeydiler. Kur'an-ı Kerim'de onların bu durumlarına Allah Azze ve Cel Haşr suresi 9. ayette şöyle işaret buyuruyordu. Onlardan, muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç halinde bulunsalar bile, onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Evet saygıdeğer dinleyicilerim, Böyle bir ortamda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin beşinci ayında Mescid-i Nebevi'nin inşasından sonra Mekkeli muhacirler ile Medine'li Müslümanlar arasında kardeşliği tesis etmişti. Biraz önceki ayetten de anlaşılacağı üzere bazı Medine'li Müslümanlar fakir olmalarına rağmen kardeşlerine ellerinden geldiği kadar yardım ettiler. Öyle ki Ensardan bazıları kardeş ilan edildiği muhacirler öz kardeşi gibi görüp onları evlerine ve hurmalıklarına ortak etme fedakarlığında bulundu. Ancak Rasulullah aleyhisselam buna razı olmayınca onlardı muhacir kardeşlerini kendi bahçelerinde çalıştırarak mahsulden pay verme yoluna gittiler. Usaid bin Hudayr da bu kardeşlik tesisinde Rasulullah aleyhisselam tarafından ilk Müslümanlardan kabul edilen Zeyd bin Harise ile kardeş ilan edildi. Peygamberimizin evlatlığı. Usaid bin Hudayr'ın Resulullah aleyhisselam dönemindeki faaliyetlerini, eğitim, öğretim etkinliklerini, görevini, katiplik yapmasını ve katıldığı savaşları değerlendirip onlardan ders almaya çalışalım. Usaid bin Hudayr'ın İslam'daki ilk görevi daha önce değinildiği üzere kabilesinin temsilcisi olarak ikinci akabe üstlenmiş olduğu nakiplik göreviydi. Bu nakipliklerin ne gibi görevler yaptığına da kısaca değinmiştik. Üseyd radıyallahu An cahiliye döneminde okuma yazma bilmesiyle el-kamil sıfatını almış biriydi. O dönemdeki sayıları az olan okuma yazma bilen kişilerden biri olması sebebiyle, Resulullah aleyhisselam tarafından kendisine öğretmenlik görevi verilmişti. Öğretmenlerin ilki Mus'ab bin Ümeyr radıyallahu An olmakla birlikte, Peygamber aleyhisselam değişik vesilelerle farklı zamanlarda başka öğretmenler de görevlendirmişti. Bu öğretmenlerden bir grubu eserinde aktaran Kettani, Öğretmenlerle ilgili şu bilgileri verir. Ebu Ubeyde bin Cerrah öğretmenlerdendi. Yemen elçileri Allah Resulüne geldiğinde, Peygamber aleyhisselamdan kendilerine İslam'ı ve sünneti öğretecek birisini göndermesini istediler. Resulullah aleyhisselam da size ümmetimin en eminini göndereceğim demişti. Bunun üzerine Eminül Ümmü, Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın elinden tutarak şu bu, ümmetin eminidir, dedi. Rafi bin Malik el-Ensari de öğretmenlerdendi. Yusuf suresini Medine'ye ilk getiren kimse olduğu İbni Sakın rivayetinde geçer. Zürek'i mescidinde, Hz. Muhammed izinde Hicaz haritamda orayı işaretlemiştim. Hatta Medine ziyaretlerimizde, Umre'ye gittiğimiz dönemlerde, gruplarımı mutlaka birkaç dakikalığına da olsa oraya uğratır. Bu hadiseyi gözlerinde canlanmalarına gayret etti. Ederim. Ayrıca Resûl aleyhisselam'ın Akabe'de Rafiye geçmiş on yıl boyunca vahyedilen ayetleri verdiği, Rafi'nin de Medine'ye geldiğinde kavmini toplayarak vahiyleri onları okuduğu da rivayet edilir. Bu öğretmenlerden biri de Üseyd bin Hudayr'dır. Peygamber aleyhisselam Taif'i muhasara ettiği gün kendisine gelen kölelerden biri olan İbrahim bin Cabir'i azat etmiş ve ve ona dini bilgiler öğretmesini ve onun geçimini sağlamasını emretmişti. Bu bilgilerden Hüseyd bin Hudayr'ın Resulullah Aleyhisselam'ın görevlendirmesiyle öğretmenlik yaptığını öğrenmekteyiz. Allah Resulü'nün çeşitli vesilelerle kendisinin de muallim olarak gönderildiğini ifade ettiği dikkate alınırsa, Hüseyd bin Hudayr'ın eğitim-öğretim faaliyetlerindeki görevinin önemi daha iyi anlaşılıyor. Bu hadislerden en meşhuru İbn-i Mace'deki şu rivayet. Resulullah bir gün odalarından birisinden çıkıp mescide girdi. Bu esnada iki halka şeklinde oturmuş iki cemaat ile karşılaştı. Bunlardan birinde insanlar Kur'an okuyor ve Allah'a dua ediyorlardı. Diğer halka da ilim öğreniyor ve öğretiyorlardı. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam, Bunların hepsi hayır üzerindedirler. Şunlar, Kur'an okuyorlar ve Allah'a dua ediyorlar. Eğer Allah dilerse, onlara isteklerini verir ve dilerse vermez. Diğer cemaate işaretle, bunlar da ilim öğreniyorlar ve öğretiyorlar. Ben de ancak öğretici olarak gönderildim buyurdu ve hemen yanlarına oturdu buyurur. Resulullah Aleyhisselam Üseydi İbrahim bin Cabir'e dini bilgiler öğretmekle de görevlendirmişti. Bu dini bilgilerin içinde en azından namaz kılacak kadar da olsa Kur'an öğretmek de olmalıdır. Burada Allah Resulü'nün sizin en hayırlınız, en faziletliniz Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir hadisi aklımıza gelmekte ve Üseydi bin Hudayr'ın hadiste anlatılan en hayırlı kimselerden olduğu anlaşılmakta. Rivayetten İbrahim bin Cabir'in geçimini sağlama görevinin de Üseyd bin Hudayr'e verildiğini görüyoruz. Bu geçimini sağlama işinin mahiyetini tam olarak bilmiyoruz. Ama muhtemelen Üseyd bu şahsa yardımcı olarak onun bir yerde çalışmasını sağlamış ve bir miktar infakta bulunmuş olmalıdır. Belki de kardeşlik anlaşmasına benzer bir şekilde bu şahsı evini almış olabilir. İslam geldiğinde Mekke ve Medine'de okuryazar olanların sayısının az olduğu hakkında genel bir kanat olduğundan bahsetmiştik. Böyle olmasına karşın vahyin ilk geldiği günden itibaren yazıya geçirildiği gerçeğinden yola çıktığımızda bunları yazacak kişilere ihtiyaç oldu muhakkak. Mekke döneminde müşriklerin İslam'a şiddetle düşmanlığından dolayı hicretle beraber Medine dönemi başlayınca, Burada Rasulullah Aleyhisselam hem Müslümanların kendi aralarında hem de diğer gruplarla aralarındaki münasebetleri düzenleyen anlaşmalar yaptı. Böylece Müslümanların Medine'de bir devleti oldu. Devletin bir düzeni ve de idari organları olması gerekiyordu. Böylece bir sekreterya bugünkü tabirle kurum ortaya çıktı. Peygamber Aleyhisselam döneminde çeşitli alanlarda yazıya ihtiyaç duyuyordu. Bunların başında da vahiylerin yazılması konusu geliyordu. Yazıya ihtiyaç duyulan diğer bazı alanlarda siyasi yazışmalar, nüfus sayımı, hükümdarlara gönderilen mektuplar, barış ve ittifak anlaşmaları, askere katılanların kayıtları, vali ve komutanlara verilen emir ve talimatlar, zekatla ilgili açıklamalar, istihbarat mektupları ve istek üzerine verilen vesikalar. Allah Resulü Aleyhisselam, Kur'an'dan herhangi bir ayet nazil olduğunda, bunu önce erkeklerden oluşan bir topluluğa, sonra da kadınlara tebliğ ediyordu. Bundan sonra vahiy katiplerinden birini çağırıp, ininen ayetleri yazıyla tespit ettiriyordu. Katip yazma işini bitirince, Rasulullah aleyhisselam ona yazdığı metni yüksek sesle okutuyor ve böylece yanlış ya da eksik yazmışsa düzelttiriyordu. Ayrıca önceden nazil olmuş ayetler topluluğu içinde nereye yerleştirileceğini de belirtiyordu. Bütün bunlardan sonra bu nüshaların insanlar içinde çoğaltılarak ezberlenmesini istiyordu. Yine Resulullah aleyhisselam Kur'an'ın yetişmiş ve yetki verilmiş bir muallim vasıtasıyla öğrenilmesi için özen gösteriyordu. Katiplik işi düşünüldüğünde akla ilk gelen vahiy katipliği olsa da, biraz önce arz ettiğim üzere bundan başka birçok alanda da yazıcılara ihtiyaç duyulmaktaydı. Genellikle vahiy katiplerinin sayıları kırk civarında bulunabilse de Peygamber aleyhisselamın kurmuş olduğu devlet kadrosunda onun muhtelif yazı işlerine bakan çok sayıda katip bulunmaktaydı. Bu katiplerin sayılarının 60'a kadar çıkarıldığını anlatan rivayetleri de görüyoruz. Ve ismi zikredilenlerden biri de Üseyd bin Hudayr'da. Ancak Üseyd bin Hudayr'ın vahiy katiplerinin, vahiylerin yazılması işinde mi? Yoksa biraz önce ifade ettiğimiz yazının gerekli olduğu diğer alanlarda mı katiplik yaptığı konusunda detaylı ve kesin bilgiyi tam göremedik. Peygamber aleyhisselamın kendisinden duyulanların yazılmasına müsaade etmesinden sonra bazı sahabiler hadisleri yazmaya başlamışlardı. Allah Resulü'nden duydukları hadisleri yazanlardan yani Allah Resulü'nden bu konuda izin alanlardan biri de Üseit bin Hudeyr radıyallahu anhu. Selam olsun içsinirindeki küfrü yıkan, batılın gölgesine dağıtan, imanın nuru, İslam'ın onuru Muhammedünel Emin'il Mustafa'ya tabi olmanın şerefiyle yücelebilenlere. Üseit bin Hudeyr'in kutlu hayatından parçaları arz etmeye çalıştığım şu sohbetten ders alabilenlere Bu haftaki radyo sohbetimizde burada tamamlıyoruz. Üsed bin Hudeyri anlattığım sohbete bir sonraki programda devam edeceğiz. Ben denizin tüm çalışmalarına www.atnansanso.com web sitemden YouTube atnansanso kanalımdan ve diğer sosyal mecraların atnansanso profillerinden ulaşabilirsiniz. Dünyanın her yerinden dinleyen kardeşlerimize selam ve dualarıyla. Mesajlarınızı alıyoruz, bu mesajlarla mutlu oluyoruz. Rabbim, bizlere verdiği ömür sermayesini israf etmeden, mübarek dininin kutlu yolunda gayretler ile onurlandırsın. Allah'a emanet olunuz. Vesselamu Aleyküm.